Ülkemiz bahsız bir coğrafya Kurulu düzen cani mafya Başa geçmiş vahşi eşkıya Tövbe yarabb estağfirullah Canine hep kahraman oldu Cinayette pek yaman oldu Vicdan savrulan saman oldu Tövbe Ya Rab Estağfirullah Tövbe Ya töbe Estağfirullah Tövbe Ya Rab Estağfirullah Tövbe Ya Ya Rab Tövbe Kalkındık diye nutuk çektik Boş yer kalmadı heykeldikti puthaneye çevirdi Töbe yara belafirullah Saptırmada hüner baz oldudu Meslekte hep kumar baz olduk. Zikru halde küfür baz oldudu Töbe yara bestafirullah Töbe yara bestafirullar. Tövbe yarab estağfirullah Tövbe yarab estağfirullah Yarab tövbe estağfirullah Din sistem uygulandı Batıl hak diye vurgulandı Mazlum haklar hep sorgulandı Tövbe yarab estağfirullah Ülke garba peşkeş çekildi Halk düşmanı başkan seçildi Dinden vatandan vazgeçildi Töbe yara bestafirullah Töbe yara bestafirullah Töbe yara beafirullah Töbe yara beafirullah. Ya töbe safirullah Estağfirullah İlahi kalpleri paklaştır Kararmış yüzleri aklaştır Bizi tavuttan uzaklaştır töbe Ya Rab Estağfirullah Ya Rab, ümmeti hoş ya eyle İslam'ı mutlak şiar eyle Bizi kendine hep yar ile töbe ya Rabbi estağfirullah töbe ya Rabbi estağfirullah töbe ya Rabbi estağfirullah töbe ya Rabbi estağfirullah Ya Rab töbe estağfirullah töbe ya Rabbi estağfirullah Tövbe ya Rabbi estağfirullah Tövbe ya Rabbi